Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programına Elif Sanchez'den dinlediğimiz bir Azerbaycan halk şarkısıyla başladık. E, Kuba'nın Al Alması. Geçen hafta programı yine Elif Sanchez'den dinlediğimiz bir başka Azeri şarkıyla kapatmıştım. E, Elif Sanchez bugün program konuğum oldu. Hoş geldiniz Elif Hanım. Hoş buldum. Söyleşe başlarken Azeri halk şarkılarına olan ilginizi sorsam. E, aslında çok küçüklüğümden, bebekliğimden geliyor. Annemden aslında geliyor. Annem çok sever Azerbaycan türkülerini. Annem, babam. Herkes müzisyen bizim evde. Ve... Her zorunlu bir aile değil mi? Belki evet. oradan da gelen bir şey tabii vardır. Tabii zaten değil. çok yakın şiveler. <Gülüyor> ee, ve tabii o şiveyle büyüdüm. Annem çok dinler ve <Gülüyor> e, kendi, hani o da öğretmen olduğu için kendi korolarına da hep Azerbaycan türküleri, mahnıları öğretirdi. Ve ben de dinleye dinleye öyle bir ee, yakınlık Azerbaycan duydunuz. yakınlık duydum ve e, e, hep de söylerim yani. Şey, bu yıl İspanyolca şarkılarıdan oluşan bir albüm yayınladınız ve işte 3 Aralık'ta Ankara'da, 14 Aralık'ta da İstanbul'da bu albümünüzde yer alan şarkılarla dinleyicilerin karşısına çıkacaksınız. Yani bu son albümünüze ve konserlere gelmeden müzikle olan yolculuğunuzdan söz edebilir misiniz? Yani e, ne zaman başladınız, hangi aşamalardan geçerek bugünlere geldiniz... <gülüyor> Tabii ki. E aslında çok uzun ve e, enteresan bir yolculuk ama ben böyle küçük küçük kısa kısa tamam. anlatayım biraz size. E, zaten müzisyen bir aileye doğduğum için e, müzik benim için kaçınılmazdı. Annemden e, Türk halk müziği dinleyerek büyüdüm. Babam Türk sanat müziği. E, teyzem de aynı zamanda ses sanatçısı ve ben bunları dinleyerek büyüdüm. Ve, e, ama beni bir şekilde e, klasik müziğe yönlendirdiler. Hı -hı. Ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na kabul edildim. Ortaokul yılları mı? Orta evet, ortaokulda. Yani normal okuldan artık çıktım ve Hı -hı. tamamen konservatuara gittim. Tam zamanlı olarak. Ve orada OBU eğitimi almaya başladım. Herhalde herkes şarkıcı olunca benim enstrümanist Hı -hı. olmamı istediler. Ama e, tabii ben biraz meraklıydım. Hem halk müziğine hala çok meraklıydım. E, sonra caza merak salınca tam karşı yakadaki Bahçeşehir Üniversitesi'ne gidip oradan biraz caz eğitimi almaya başladım. Orada da böyle bir diploma adı altında bir şey bitirdim. Sertifika, Sertifika programı Problemi. bitirdim. Evet. E, tabii bir anda hayatım çok bölünce hem halk müziği, klasik müzik, caz girdi araya ve ben hepsini ayrı ayrı yerlerde yapmak durumunda kalıyordum hmm. birleştirebileceğim bir yer yoktu ve ben bu böyle bir yer aradım kendimi nerede, nasıl yapabilirim diye ve e, Amerika'ya gitmek istedim. Hmm. E, her şeyin kabul edildiği, bütün dünya müziklerinin olduğu Herkesin gittiği, buluştuğu bir e, e, ülke, bir yer. E, ve Boston'a gittim. Berkeley'e kabul edildim. Maliyetli bir okul ama. Burs, Burslu. Burslu evet. gittim evet. Evet evet. Yani imkansız olabilirdi yoksa. <gülüyor> Çok maliyeti. Amerika'da yaşamak da aynı şekilde öyle. E, burs alınca da Berkeley'e gittim ve yine orada da o boğa eğitimine devam ettim. Ama yine e, artık işte bugün bu albümlerde duyduğunuz e, miksi orada aslında... Evet, oluşturdum. Evet. Çalgı eğitimi aldınız. Evet. E, fakat ama bir gün kendinizi sahnede buldunuz. Vokalde o olaydan da bahseder misiniz? E, <gülüyor> Tabii ki. Mi? Ya her şey orada başladı aslında. Berkeley'de e, ikinci yılımın başıydı sanırsam. Hı. Ben hala sadece oboada yine miximi yine yapıyordum ama oboada çalıyordum. İşte makamsal müzik çalıyordum oboada. İşte doğaçlama yapıyordum derken e, bir festivalde ee, İran ve Azerbaycan müziklerinin yapıldığı bir festival yapıldı ve e, o sıralarda e, şu an çok Azerbaycanlı müzisyen var ama o zamanlar hiç kimse yoktu okulda. Ee, benim de bir arkadaşım böyle Azerbaycan türküleri söylerken duymuş beni ve Elif söylüyor Elif söylesin diye beni önermiş ve bir anda bana ulaştılar ve benden bir e, türkü mahnı söylememi istediler ve ben de tamam ne söylememi istersiniz yani ben şarkıcı değilim ama hmm. söylerim dedim yani. E, ayrılık söylememi istediler. Ayrılık da bizim ülkemizde de çok sevilen, çok söylenen bir türkü. E, ve ben e, çok... E, um, Emil Afrasiya, çok iyi bir piyanist Azerbaycan'dan. Onunla birlikte bir düet yaptım ve o düetten sonra bir anda hayatım değişti gibi oldu. Bütün konsere gelen yüzlerce müzisyen, işte e, kişi, herkes bana ulaşmaya başladı. İşte şurada şu var, gelir misin, söyler misin derken ben bir anda... E, şarkı söylemeye başladım e, işte konserlere festivallere davet edilmeye başladım böylece de hem şarkı hem de obo'a e, böyle bir araya edeydik. bir araya gelmiş oldu hatta eşinizle tanışmanızı da bu eşim de o konserdeymiş Sözde evet, evet. aynı yani, şarkısı <gülüyor> e, ertesi gün bana mesaj attı biz o şekilde konuşmaya başladık aynı şekilde bu albümümü benimle birlikte aranjmanlarını yapan gitarist arkadaşım da o konserdeydi o da bana o vesileyle ulaştı derken böyle çok enteresan çok bir güzel. şekilde hayatım değişti. Peki 2015'te Amerika'dayken Mediant Kollektif'i kurdunuz. Biraz söz eder misiniz o grupta? Neler yaptınız? Tabii ki. Mediant Kollektif de aslında biraz bu konserden sonra çıktı gibi oldu ve Dediğim gibi bir gitarist arkadaşım e, Gilad Barakan. Kimyalarımızın uyuştuğu, yani müzik yani ruh eşim diyebilirim aslında. Aynen. Hani müzikal açıdan bir Aynen. ruh eşimi bulmuş gibi oldum. Birlikte çok güzel aranjmanlar yapmaya başladık ve biz de ki hadi bir grup kuralım. Bizim müziğimizi. O da İsrailliydi. Ben Türkiye. İşte bizim müziklerimizi yaptığımız vardı galiba, değil mi? Evet, Müzisyen. o sonradan Müzisyen geldi. geldi. Ama ben zaten Yunanistan yani Yunanca şarkılar da söylüyordum. Ha çok güzel. Hadi dedik biz böyle hani, e, modernleştirdiğimiz kendi şarkılarımızı, türkülerimizi yapalım. İşte İsrail'den e, Ninniler söyledik, Türkiye'den türküler söyledik. Sonra Vasilis geldi, lavta çalan arkadaşımız. E, sonra Harmonika çalan Roni arkadaşımız geldi İsrail'den derken. Biz böyle e, çok güzel bir grup olduk ve çok güzel de e, aslında işler yaptık. Yani çok keyifliydi. Bir şarkı arası dersek mi Elif Hanım? Tabii ki. Ne var sırada? Sizden husus eder misiniz? Sırada çok sevdiğim bir mersin türküsü var. Bulut Bulut Üstüne. I'm uh not -huh. Tam bahseder misiniz? Müzik yaşamı birçok yerde sahne aldınız. Evet. Yani New York tabii müziğin başkenti, başkenti gibi gerçekten müzisyenler, inanılmaz müzisyenler gerçekten ve birçok müzisyen var ve birçok da güzel işte jazz club, işte performance hall, bir sürü yer var kaliteli sahne müzik dinlenecek. Yani New York'ta gerçekten insanın kafası karışıyor hangi konseri dinlesem diye. Ve tabii müzisyenlerin aslında birazcık da zorlanması buradan kaynaklanıyor. Çünkü bazen mesela benim konserim oluyor. Hani işte attım işte Rockwood Music Hall. Gidiyorum konser veriyorum. Aynı saatte işte yan şeyimde Hall'da ne bileyim Winton Marsalis çalıyor filan. hani böyle sıkıntılar oluyor çünkü aynı anda olunca e tabi ki yani Quinton Marsalis çok büyük bir isim işte ya da o, onun gibi yine çok büyük isimler geliyor ve, ve enteresan olan şeyler de mesela çok tatlı oluyor mesela onlar konserden çıkıyorlar bir yan mekana giriyorlar kim çalıyor diye ve bir anda enteresan bir jam session çıkıyor ortaya. Hiç e, tahmin etmediğiniz insanlarla. Hani bu tür küçük şeyler, instantaneler çok tatlı oluyor New York'ta gerçekten. Kimlerle çalıştınız Amerika'da? Çok sevdiğim ya Türkiye'de de çok hayranlıkla takip ettiğim birçok müzisyenle çalıştım ve e, o, o beni zaten çok mutlu etti ve e, benim kariyerime de çok destek oldu şey moral olarak yani mesela ilk gittiğim zaman burada çok dinlediğim progresif bir rock grubu vardı Dream Theater ilk gittiğim yıl Dream Theater'la ile birlikte bir Boston Opera Salonu'nda çaldık birlikte çok enteresan bir oba çalıyorsunuz oba çalıyorum ve <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle progresif metal çalıyoruz evet. çok enteresan çok keyifliydi onun dışında çok sevdiğim şimdi Jacob Collier var yani genç e, müzisyenlerin e, dahilerinden şu an e, onunla birlikte çaldık. O da çok keyifliydi. Tigran Hamasyan'la çaldık. E, benim için çok benim yine çok dinlediğim Terence Blanchard trom trompet e, e, player onunla birlikte çaldık. Yani daha e, hatırlayamadığım birçok bir isim ve e, ya bu gerçekten kariyerime çok büyük artılar, çok harika tecrübeler kattı bunlar. Türkiye'de de müzik eğitimi aldınız. Evet. Sonra işte Amerika'da müzik eğitimi aldınız. Bir değerlendirmenizi istesem yani eksileri, artıları orada eğitim almanın ya da Türkiye'de müzik eğitimi almanın e, artıları, eksileri neler oldu? Neler kattı size bu e, eğitim süreci? E, i̇kisinin de tabii ki çok hem eksisi hem artısı vardı. E, ben Benim Amerika'da en çok sevdiğim şey özgürlükçü bir eğitim sisteminin olması. Ee, ...öğrencilerin çok serbest bırakılması ve hataya yer verilmesi. Hmm. Yani hmm. E, buradaki özellikle konservatuar eğitiminde maalesef hataya yer yok. Yani Türkiye'de. Türkiye'de, hmm. evet. Hmm. Yani burada hata yapılamaz, her şey mükemmel olmak zorunda. Orada hata öğrenmenin bir parçası ki bence de öyle. E, ama tabii şöyle de bir şey var, eksi tarafı var. Eğer... Ne yapmak istemedi ne yapmak istediğini tamam. bilmeden Hı -hı. gidiyorsan Hı -hı. eğer Amerika'ya kaybolabiliyorsun biraz. Çünkü o özgürlük bazen böyle bir e, havada gidip gelme olabiliyor. Çünkü Burada yani daha bir, çok insana bir şey veriyorlar en azından işte şunu yapacaksın, bunu çalışacaksın. Böyle böyle böyle bir e, direction ne ona, derler bilmiyorum ama bir, bir yol, yöntem bir gösteriyorlar. E, ya buranın osu güzel aslında hani e, şey seni bir anda yoluna sokuyor Yok. ama dediğim gibi bazen de belki o yol senin yolun olmuyor. Değil mu? mi? Evet. İşte hem eksili hem artılı böyle Anladım. şanslıyım ki ikisinden de artıları aldım. Ee, bir şarkı daha dinleyelim mi? Bir bu ama neser şey geleyseher. Evet. O dinleyeceğim ama nasıl oluştu bu şarkı? Sözler misin? Düzenleme size mi aitti? Bu şarkı ikinci albümden bir şarkı. Javier Limon'un aranjmanını yaptığı benim evet. ve Paul'un de İspanyolca şarkı, Söz. adaptasyonunu evet. yaptığım bir şarkı. Polat Bülbüloğlu'na ait. Çok sevdiğim bir Azerbaycan yıllardaki şarkısı. Yıllardaki evet. Bestelemiş Polat Bülbüloğlu. Peki dinliyoruz. Kolonya <Gülüyor> Bir anlamda müziğimizi de temsil ettiniz Amerika'da değil mi? Evet. Yani ilgi nasıldı? Yani hani ya da şöyle sorayım. Yani halk müziğimizin, bizim geleneksel halk ve sanat müziğimizin belki evrensel çapta e, evet. daha çok bilinir olması için neler yapılabilir? Mesela armonizasyona evet. çok açık bir müziğimiz yok. işte komalı sesler vesaire. E, ne, ne yapmak gerekir müziğimizi evrensel e, kılmak için? Kılmak için evet. Yani aslında müziğimize Türkiye'den daha çok ilgi var orada. Çünkü ben şeyi düşünüyorum. Burada önümüzde olduğu için ben biz kıymetini bilmiyoruz müziğimizin. Orada onları çok enteresan geliyor. Yani çünkü gerçekten Türk halk müziği, ben sadece Türk halk müziğinden bahsediyorum ama bizim Türk halk müziği, Türk sanat müziği, dini müziğimiz, yani Türk müziğinin o kadar çok dalı var ki ve İnanılmaz bir dünya. Girince çıkamıyorsunuz. Yani makamlar e, ya, ve türkülerin hikayeleri gerçekten çok derin ve çok, in, çok, iyi, çok e, köklü bir kültürümüz var. Ve onlara çok enteresan geliyor bu. E, o yüzden e, ben her zaman ilk gittiğim zamandan beri de şarkı söyleyeyim söylemeyeyim. bu da çaldım. Sonra şarkı söylerken türkü söylemeye başladım. Ben hep türkü söyledim ve hep çok iyi, çok pozitif tepkiler aldım. <gülüyor> ve ben tabii eskiden beri hep türküleri armonize etmeye çalışıyorum. Tabii makamsal olduğu için komalı seslerde bazen zorluk çıkabiliyor ama yani bilmiyorum hani bir çözüm, bulunuyor bir çözüm mutlaka mı? bulunuyor ve ya bu şekilde modernize ederek de aslında belki bir şekilde gençlere kılarak, kesinlikle ya aslında saygı duyarak ama Birazcık modernize ederek bence sunarsak belki müziğimize biraz gençler de ilgi gösterecek. 2020'de döndünüz değil mi Türkiye'ye? Evet ee, böyle sonlarına doğru 2021 gibi. Neden döndünüz diye sorsam yani Amerika tabii hı hı. çok olanak sağlıyor özgürlükçü bir şey hı hı. yani ne derler? E, fakat zor da bir ülke değil mi? Yani en azından kendi vatanını özleyen insan Türkiye. Ya tabi ki, tabi ki. Ya benim dönüşüm aslında çok dön, dönmek gibi de olmadı. Ya ben döndükten sonra kalmaya karar verdim. E, ben e, pandeminin e, ilk yarısını New York'ta geçirdik ve gerçekten çok kötüydü. Yani New York, e, hatta ya yani İstanbul'a geldikten sonra New York'un ne kadar kötü olduğunu iyice fark ettim ve çok kötü bir yani 6 ay 8 ay bir yıl neredeyse geçirdik orada ve ben geri dönmek istedim birazcık da duygusal olarak hani ailemi görmek istedim çünkü çok erken yaşta gittim yani her yıl bir kere gelip 2 hafta kalıp annemi görüyorum babamı görüyorum tabi çok özledim herkese ve dedim ki nasıl olsa pandemi her şey kapandı e, ...evdeyiz zaten. E, bari gidelim orada evde Türkiye'de olalım. Türkiye'de evimizde olalım ve Türkiye'ye geldik. Ve benim eşim Türkiye'yi çok seviyor. E, çok ısrar etti. Hadi Elif biraz kalalım burada, biraz kalalım diye. Ve biz böyle bir geçiş yaptık bir anda. Ben zaten New York... Yani Amerika genel olarak... ...yaşam tarzına çok... ...uyamamıştım, sevememiştim. Yani... Yaşıyorduk tabii 10 yıldır. Çok düzenli bir hayatımız vardı. Güzel performanslar, harika müzisyenler ama... İşinizde iyi bir müzisyen değil mi? Paul Sanchez. Evet. E, trompetçi kampet e, çalıyor. Evet. Birlikte çalıştınız değil mi? York'ta. Tabii ki çok uzun ee... yıllarca birlikte. Hala bu albümde de e, aranjmanların çoğuna yardım etmiştir hep birlikte. Her şeyi birlikte yapıyoruz yani. Harika. Peki ama tarzlarınız farklıydı değil mi başlangıçta? tabi biz uzun Sonrasında yıllar müzik yapmadık birlikte zaten ortak bir şeye ulaştınız ortak evet. bir yani biz 7 yıldır evliyiz ve ilk 3-4 yıl hiç zaten birlikte bir şey yapmadık çünkü uyuşamadık da Hı -hı. zaten hem aynı evde olup hem aynı işi yapmak zor bir şey e, ya yani yıllar sonra aslında şeyi fark ettik bizim müziklerimiz gerçekten birbirine çok benziyor Hı -hı. çünkü zaten her müzik yani dünya üzerindeki her şeyin bir kökü var Hı -hı. Yani halk müziği aslında İspanya'da herkes, da bile, Türkiye'de evet, de. onların da halk müziği bizim de halk müziğimiz işte yani işte, e, mesela bugün bana dinlettiğiniz e, Hı -hı. Şili ve Azerbaycan müziği onlarda Hı -hı. da 6-8 çok kullanılır Hı -hı. Azerbaycan'da da çok kullanılır aslında her şeyin kökü aynı bunu anladığımız Hı -hı. zaman şey yapmaya başladık. Çok güzel bir mix yakaladık aslında. İlk albümümüzde kimlerle çalıştınız? Cenk Erdoğan'ı diyorum değil mi onun evet. dışında? Evet. İlk albümde öncelikle aranjmanları Gilad Barakan, Paul Sanchez ve ben birlikte yaptık. E, çok iyi bir ekiple çaldık. E, Ozan Musluoğlu yine basta, e, Nedim Ruacan davulda. E, Cenk Erdoğan e, gitar, şey, perdesiz gitarları Bersizler. o çaldı diğer gitarları gilat çaldı e, başka kim var başka da kimse Aa, şey e, sonra keyboard e, ekledik aslında normalde yoktu biz hücum kayıt yaptık ve sonradan iki parçaya keyboard ekledik ve et, Etibar Asadlı çaldı e, keyboardları Azerbaycan türkülerini Çok o da güzel. Azerbaycan'dan mükemmel harika bir müzisyen. hücum sen. kayıt mıydı kalbim İkinci albümüm kayıttı. An. Evet. Doğru, harika. <gülüyor> Gerçekten e, yani çoğu ya her türkü 2'şer kere çaldık ve çoğunun da ilk çaldığımızı hı hı. tuttuk güzel. yani. Repertuar seçimini kim, nasıl yaptınız ilk albümde? Repertuar seçimini ben yaptım. Ben küçükken annemin bana öğrettiği türkülerden oluşuyor albüm. Çok güzel. Son albümünüzün prodüktörü tanımış bir İspanyol e, müzisyen işte gitarist ve prodüktör. Javier Limon. E, nasıl tanıştınız? Hı. Havierle yollarımız Berkeley'de kesişti bizim. Berkeley'deki Akdeniz Müzik Enstitüsü'nün kurucularından bir tanesi ve Antonio Serrano diye İspanyol, çok benim de bayıldığım bir harmonika play, player hmm. var, ustası, ustası hmm. evet diyeyim. Hmm. O Berkeley'ye gelmişti ve Paco, Paco de Lucía ile uzun yıllar Serious. çalışmış bir hmm. e, harmonica player tamam. ve e, onun tributunu yapmak istediler ve e, böyle bir işte bir audition açıldı ve biz seçildik böyle ve ben orada aslında Javier'le tanıştım ve e, sonra yine her şey e, o konsere bağlanıyor ve o ayrılık e, şeyin e, konserinin Yorumunuz. kaydını Yorum. duyarak e, bize aslında böyle bir albüm yapmak istedi. Midian Collective'in aslında ilk albümünü, EP'sine Javier yapmıştır. Çok güzel. Dört şarkılık bir EP yaptık ve e, Avrupa'yı turladık ve hepsi Haber'in sponsorluğunda oldu. E, bu şekilde kesişti ve hep devam ettik çalışmaya biz. Türkiye'ye döndünüz Pasyon Turkay'la çalışıyorsunuz evet. değil mi? Nasıl tanıştınız e, Pasyon Turkay'la? Aslında ben Pasyon Turkay'ı e, çocukluğumdan beri biliyorum. Evet. Benim dediğim gibi ailem müzisyen ve Pasyon Turka babamla aslında çalışıyordu. Ve çok birlikte Avrupa, Amerika turneleri yaparlardı. Hep hani hep hatırlardım küçükken çünkü babam giderdi bir ay gelmezdi turneden. Hep onları hatırlıyorum ve hep bir Pasyon Turka ismini hatırlıyorum. Ama hiç aslında gelmemiştim buraya ya da tanışmamıştım. işte Sinan Bey'le ya da Vito'yla Sonra buraya döndükten sonra işte ben bir albüm yapmak istedim. Ve dedik, Hadi tanışalım dedik. Tanıştıktan sonra böyle kafalar o kadar uyuştu ki böyle bir yolculuğa çıktık beraber. Şey, Babanız enstrümantalist mi? E Babam aslında e, o da yine İstanbul Üniversitesi'nden mezun. E, ses sanatçısı aslında. Türk sanat müziği. Hı. Ama birlikte... E, e, Sufi gösterileri tamam. yapıyorlardı. Çok güzel. Bir, anneniz konservatuvarda mı O da hala? İstanbul Üniversitesi aynen. O Eğitim. şu an öğretim görevlisi Eğitim. hala orada. Bu Dosgardenyaz bildiğimiz. Evet, Dosgardenyaz Faraday. Tamam. Ya, benim de çok sevdiğim bir şarkı. Rhein Ferrer, Omar'a Portuondo evet. düetinden özellikle bayılıyordum ama şimdi sizin albümünüzü de görünce de yani e, Dos benim için çok önemli ve özel bir şarkı. Çünkü ben de İbrahim Ferreri'den yıllardır dinliyordum. E, ve bu albümde de Javier Dos mı yapsak acaba dedi. Ve ben direkt tabii ki hemen yapalım diye. E, çok güzel bir Javier Limon aranjmanı. Ve e, Doskardenias'ın gerçekten hiç e, bu kadar farklı bir versiyonu dinlememiştim ben. E, Javier gerçekten çok farklı, çok güzel bir aranjman yapmış. gardenias para ti con ellas quiero decir te quiero te adoro mi vida ponle toda tu atención que serán tu corazón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 Das conmigo y hasta creerá Bir iste Şey, Şarklarınızdaki İspanyolca harika yani gerçekten nerede öğrendiniz İspanyolca'yı yani Amerika'ya gittiğiniz dönemde mi yoksa öncesinde? Ee, yok öncesinde yoktu ama ben çok meraklıydım çok severdim İspanyolca şarkıları hep dinlerdim zaten. Ve çok çok meraklıydım İspanyolca diline ve Amerika'ya gittim. Amerika'da da çok İspanyolca konuşuluyor. Yani İngilizce tabii, konuşulduğu göçmen. kadar İspanyolca konuşuluyor göçmenlerden ötürü. E tabii e, ve eşimle tanıştıktan sonra eşimin anadili İspanyolca ekvadorlu eşim artık kaçınılmaz oldu. E, her gün duyuyor, duyuyor, duyuyor. Aslında böyle çok natürel bir şekilde eee yani Evde İspanyolca mı konuşuyorsunuz örneğin bugün? Yok da evde daha çok İngilizce, İngilizce konuşuyoruz. Mesela ama bazen işte çünkü ikimizin de ana dili İngilizce evet. olmadığım için bazen o kendini İspanyolca'da daha rahat hissettiği Hı -hı. zaman ona dönüyor. Ben, biliyor mu işiniz? Biliyor ben de bazen Türkçe konuşuyorum çok onu güzel. anlıyor ve böyle ortak böyle ortaya karışık bir dil yaptık kendimize çok biraz. Güzel, çok güzel ne <gülüyor> kadar güzel tamam. ee, klasik müzik eğitimi aldınız sonra işte caz müziğine yöneldiniz yani bunlardan beslendiniz peki hani yaptığınız müziği nereye konumlandırıyorsunuz diye soru sorsam aslında e, ne, de, ne dersiniz? Ben müziğimi konumlandırmakta çok zorlanıyorum. Çünkü sadece Hı. klasik ve caz da yok. Hani ben Amerika'ya gittiğim zaman birçok müzisyenle e, iş yaptım. O yüzden hani, Yunan tınıları da duyarsınız. Belki Hint tınıları, İsrail müzikleri. Hani o kadar çok insanla bir araya gelip onların müziklerini benimsedim ki o yüzden benim için çok zor. O yüzden sadece dünya müziği diyorum. Öyle bir konumlandırma yaptık artık nasıl. Ee... Ee, şey, bir de müzik ortak dilimiz aslında, değil mi? Yani, Kesinlikle. Yani farklı farklı yerlerde yaşayan milyarlarca insanız ama yani bugün işte dönüp baktığımızda dilimiz, müzik ortak dilimiz, insanların ortak. Kesinlikle. Yani Doğru. söz gerçekten kelim, bir şey anlamanıza gerek yok bazen, hissetmeniz için. E, Elif Hanım pek etkilendiğiniz müzisyenler kimlerdir desem birkaç isim verebilir misiniz? Dünyadan, ülkemizden belki. E, ya etkilendiğim aslında birçok müzisyen var. Şimdi e, isim tabii ki söylerim ama em emin olun yüzlerce e, söyleyemediğim isim var. Kalacaktır geride, evet. E, ya benim en çok dinlediğim e, Türkiye'den, e, e, Amerika'da da çok e, böyle yoldaşım aslında diyebilirim olmuş Erkan Or var. Çok... Onunla birlikte bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Ya Ben tabii ki çok isterim. <gülüyor> ee, ya Kendisiyle de birkaç kere tanıştım. E, ama hiç birlikte müzik yapmadık. Yani o benim için hayatımda böyle bir dönüm noktası olur gerçekten yani onun dışında azerbaycan'dan alim kasimov e, var e, çalmıştım. azize Mustafa zadeh de çok önemlidir bir kadın e, hem piyanist ve şarkıcı olarak e, benim hayatımda çok önemli yere sahip yine bir sürü azerbaycan'dan bir müzisyen var şu an e, yani Sevdalek zadeden tutun aklıma gelemeyecek yani İspanya'dan tabii ki yine Buika var. Ee, benim her zaman çok dinlediğim sevdiğim Sigala var. Ee, her zaman benim. Hatta siz size dinlemiş değil mi bir çalışmanızı Buika mı? Buika evet. Ya Buika buraya Sen geldiği zaman şey? ım, onun çok ım, bilindik bu, burada şarkısı Noventa denir. Mundo'ya. ben yıllar önce. Ha, o da Javier'in ha, şarkısıdır evet, bu arada. Ha. Haveri Limon şarkı şarkısı ya. ve e, yıllar önce onun Türk Türkçesini yapmak istedi ve ben ona söz yap, yazdım. ve Biz aslında bunu çıkartacaktık ama öyle bir şeyler girdi araya olmadı ama tabii kaldı o öyle. Sonra bu yukarıda buraya gelince biz tanıştık ve ben ona söyledim. İşte hatta videomuz var falan. Evet. Çok inanılmaz güzel bir andı benim için. Çok güzel. Ee, İlfan'ın bir şarkı daha dinleyelim mi? Sırada ne var? Hı. Yine bir Latin klasiği ee, evet. sanıyorum değil mi? Perfidia. Yine Javier limon düzenlemesiyle. Javier Limon'un düzenlemesi. E, bu da yine benim çok sevdiğim klasiklerden bir tanesi. Bunu da böyle bir fikir olarak attık ve ortaya. Ve o da çok beğendi ve böyle bir aranjman yaptı. Çok Değil, keyifle de söyledik. Dinliyoruz. Müzik <gülüyor> telhos estas de mi Başında yaptığınız işlerle ana akım medyada yer aldınız değil mi? Röportajlar yapıldı vesaire. Evet. Şimdi 2020'den beri Türkiye'desiniz ve konserlerini yapacaksınız. Hı hı. Türk medyasında yer alabildiniz mi? Ben onu sormak istiyorum size. Yani yurt e, işte evet. dışında bildiğin burada da görebiliyor musunuz? Ana akım medyada özellikle. Ya burada da e, ana akım medyada çok e, haberlerimiz, röportajlarımız oldu yani kıyaslama yaparsam orada dediğim gibi birazcık daha fazla Tabii, ilgi var. El payı. El şey payı Yani orada birazcık daha ilgi var. Bir de dediğim gibi gerçekten önümüzde olan şeyin bazen kıymetini bilmiyoruz. Orada gerçekten çok değer veriliyor dünya müziklerine ve başka ülke, başka yerlerin Anladım. kültürlerine çok çok değer veriliyor. İstanbul'da yani şimdi iki konser yapacaksınız ama çaldığınız yerler var değil mi İstanbul'da? Yanlış mı biliyorum bu Nardist'i ee, evet, ilk geldiğimde Türkiye'de birkaç e, Nardis konseri yaptık. E, Cenk Erdoğan'la birlikte aslında duo olarak yaptık. E, uzun süredir bir Nardis yapmadık konser ama olur e, umarım ileride yine yani bir tane. Çıkıyorsunuz İstanbul'da, bir sahnelerde de. Yani evet, e, şey İstanbul'da güzel konserler yaptık. E, bir, bu aralar yani son iki yıldır daha çok festival ve konser salonları Hı. yaptık. Ama Nardis'te de çok... E, hem Midian Collective'le hiç çıktım çok yani yıllar önce yine Cenk'le birlikte yaptık. Var öyle aklımızda planlar. İkinci abimimize adını veren bir şarkı var. Onu dinleyelim evet. mi? Siz anons eder misiniz? Tabii ki. Şimdi Mivos dinleyeceğiz Benim Sesim. <gülüyor> Es la voz del mar, es la voz del agua, la voz del silencio, la voz de la calma, mi voz es tu voz. Mi palabra, tu palabra, mi canción, tu canción, y mi alma, tu alma, es mi voz. I'm mm -hmm. beste yapıyor musunuz sadece evet. aranjmanlar mı var? Yo beste de yapıyorum beste çok aslında bestelerim var onları da yakın zamanda kaydetmeyi düşünüyorum. Harika. 3 ve 14 Aralık'ta konserlerimiz olacak biraz dinleyicilerimize söz eder misiniz? Tabii ki. Ankara'da. Yani çok heyecanlıyım Ankara'da ilk konserim Ankara'ya hiç konser yapmaya gitmemiştim daha önce. 3 Aralık'ta CSE Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Or Or salonu Evet e, ya Çok heyecanlıyım çünkü e, müzisyenler çok iyi e, Birlikte Kimler çaldım e, ya Cenk Erdoğan var Zaten Terist, onun çok... bir numaralı fanı Ben olsam gerek çok, <gülüyor> e, çok Cenk Erdoğan. Harika bir müzisyen e, Ozan Musluoğlu var bass'ta. İşte Paul var zaten Tabii. Paul Sanchez eşim e, Velican Sagun galiba soyadını ay, hatırlayamadım ilk defa birlikte çalacağız e, o da percussionist çok yetenekli harika bir müzisyen ilk defa çalıyorum onunla da çok böyle güzel. çok güzel Uras Kıvaner var e, keyboardda e, çok keyifli bir ekip var ve çok güzel bir repertuar hazırladık iki albümden de şarkıda olacak mı? tabi hem e, türkü hem İspanyolca albümde olmayan e, tamam. şarkılar türkülerde hazırladık 14 Aralık'ta da Zorlu'dayız İstanbul'da. Zorlu dayız İstanbul'da. Evet Zorlu Platinum'dayız. Orada da aynı şekilde. Aynı çok... grupla, aynı repertuarda. Aynı grup birkaç kişi değişik ama e, şey çok keyifli. Evet çok keyifli olacak. Küçük küçük de sürprizlerimiz var. Şimdi Harika. söylemeyeyim ama. Evet. zaman dinleyicilerimize duyurmuş olalım bugünden. Bir şarkı daha dinlesek mi? Elif Hanım ne var sırada? Siz yine anlatabilir misiniz? Tabii sırada... E, benim de çok sevdiğim Javier'in de e, favori şa favori şarkısı bu. E, Son Individuales e, albümün en flamenco e, influence e, formlu tamam. şarkısı. E, yani benim e, öpücüklerim herkes de başka bir tat bırakır. Hiçbir zaman aynı değildir diyor. Tamam dinliyoruz. <gülüyor> Son nunca nunca saben, iguales, saben, iguales, saben iguales. son individuales son individuales mis besos nunca nunca saben iguales saben, iguales, saben iguales. besos de agua Elif Hanım. Ee, son olarak ne demek istersiniz dinleyicilerimize hayata ve müziğe dair? Yani öncelikle çok teşekkür ederim size. Harika bir sohbet oldu. Dinleyenlere de çok çok teşekkür ederim. Yani de çok teşekkür ediyorum. Ee, muhabbetimize dahil oldukları için umarım keyif Tabii. almışlardır. Ee, herkese albümleri dinledikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Çok Bahsedelim. emek veriyoruz. Bütün kalbimize emeğimizi koyuyoruz albümlere. O yüzden benim için gerçekten tarif edilemez bir duygu dinlenmesi ve sevilmesi. Çok teşekkür ediyorum. O zaman şey yapalım son kez 3 Aralık'ta Ankara'ya konserimize. Evet. Bekliyorum Aralık'ta Ankaralıları. İstanbul konserimizi bir kere daha hatırlatmış olalım. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben Ayetimi teşekkür ederim. Kırmadınız. Babil'den sonra iyi konuk oldunuz. Umarım yine Devam ederiz söyleşilerimize. Gelecek ki, zamanlarda. Severek. Babil'den sonranın sonuna geldik. Bugün program konuğum Elif Sanchez oldu. Elif Sanchez 3 Aralık'ta Ankara'da ve 14 Aralık'ta da İstanbul'da sahne alacak. Programın kayıtlarına Facebook Babil'den sonra sayfasına ulaşabilirsiniz. Programı Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Programı Elif Sançiz'in ilk albümünde yer alan bir silifke türküsüyle kapatmak istiyorum. Giyinmiş kuşanmış yayladan gelir. Haftaya pazartesi 95.0 açık radyoda. Babil'den sonra da yeniden bir arada olabilmek dileğiyle. Ben Ercüment Gürçay. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Esen gelir dan gelir bize bu Abil'den sonra. Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Erjiment Gürçay. destek için açık radyo dinleyicisi Funda Ersin Kıratlı'ya teşekkür ederiz.